Fa estaqa al-hadith kitabullah wa khayran hadiy hadi sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al وكل muhtafatuha wa kullu muhtafatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi Değerli kardeşlerim, Siyar sohbetimizin 78. dersini yapacağız inşallah. Geçen hafta konusuna girmiştik. 37. bölüm. Uhud savaşını tam bitirmemiştik. Bu bölüm 37 bölümde 37. bölümde ikiye ayırdık bu bölümü. Eee Uhud savaşının birinci merhalesi bitiyor. Yani Müslümanların zafer kazandığı anlar. Uhud Savaşı'nın zafer kazandığı anlar. Ondan sonraki gelişen olaylar ise bir sonraki ders bölümünde, konu bölümünde inşallah anlatılacak. Önce geçen derste söylediğimiz gibi bir hazırlık merhalesi vardı, ondan bahsettik. En son aleyhisselatü vesselam askerlerin içerisinden 50 kişiyi seçti ve Aynay'ın tepesinin üzerine Abdullah bin Cübeyr'in komutasında yerleştirme yaptı. Yani orayı okçularla donatıyor. Arka taraftan müşriklerden herhangi bir ansızın bir saldırı gelmesin diye ve nihayetinde de ileride gelecek inşallah oradan saldırı oluyor. Bu Aynay'ın e, tepesine yerleştirilen okçuların e, emre itaatsizliğinden dolayı. En son dediğim gibi oraya yerleştirilen askerlerden bahsetmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Alistratorusran saf safları kardeşlerim sağlam bir şekilde tanzim ediyor ve askerlerini savaşçı askerlerini hazırlığını İyice pekiştiriyor. Sonra onların içerisinden, savaşçıların içerisinden böyle cesaret ehli, zorlu savaş sahibi, kuvvet sahibi kimseleri seçiyor. Özellikle savaş kızıştığında, kafirlerle müminler karşı karşıya geldiği zaman o cesaret sahibi kimseler müminlere öncülük yapsınlar diye liderlik, öncülük yapsınlar diye onlara seçiyor özellikle. Onlara önem veriyor yani. Çünkü Müslümanların adedi, sayısı müşriklerinkine bakarak 4'te bir kadar filan yani. Bundan dolayı cesaret sahibi, sebat sahibi ve savaş ehli kimseleri, ehil kimseleri özellikle e, ön tarafa çıkartıyor. Sağ tarafı sağ tarafını aleyhissalatü vesselam e, Münzir bin Amr'a veriyor. Sol tarafını Zübeyir bin Avvam'a veriyor. Ve onu da El-Müktab İbni Esed ile destekliyor. Radıyallahu anh. Evet. Onunla destekliyor çünkü El-Miktar'ı Esed de destekliyor. Ee, çünkü o taraftan e, süvarilerin, atlıların gelmesi söz konusu. Halid bin Velid komutasında müşrik ordusunun komutanı, süvarilerin komutanı Halid bin Velid. Onun e, gelmesine karşılık orayı böyle e, kapatacak, engelleyecek o tarafı, o ciheti engelleyecek konumda e, El-Miktabi ve Esed yer alıyor, görev alıyor. Aleyhissalatü Vesselam e, bu dahi bir komutan edasıyla askerlerini yerleştiriyor. Ve savaş alanına indiği zaman e, orada uygun bir yeri işgal ediyor. Tabi daha önceden müşrikler de gelmişti oraya. Şimdi sağ tarafını sağ tarafını ve sırtını dağlara veriyor. Yüksek dağların olduğu tarafa. Sol tarafını da sol taraf ve arkadan kuşatılmaması için yine orayı koruma altına alıyor. Askerlerini savaş meydanına dağıtıyor. Ve güç ve kuvvet sahibi kahraman kimselere özellikle e, görevlendiriyor. İzni olmaksızın kesinlikle savaşa başlanılmamasını söylüyor. Savaşa başlamaktan nahiyediyor. Bu bugün yani savaş anı hicretin 3. yılı Şevval ayından günlerden Cuma sabahı hicretin 3. yılında gerçekleşiyor. Askerlerine aleyhisselatü vesselam sabretmeyi karşılaşma anında sabretmeyi, Allah Azze ve Celle'yi ve ahireti hatırlamayı onlara e, söylüyor. Ve özellikle şehadetin, yani şehitliğin ecrinden, sevabından bahsediyor. Sonra da bir kılıç çekiyor. Bütün böyle askerlerin dikkatini çeken bir kılıç alıyor, Onu onlara uzatıyor. Bu olayı İmam Müslim sahihinde şöyle anlatıyor. Sabit radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste. Uhud günü diyor aleyhissalatü vesselam bir kılıcı tuttu. Dedi ki, kaldırıyor yani gösteriyor müminlere, askerlerine. Bunu kim alır diyor. Hepsi ellerini uzatıyorlar. Ben ben diye askerler. vesselam bu sefer diyor ki bunu hakkıyla kim alır? Yani ha bu kılıcın hakkını verecek kimdir diyor. Hepsi geri çekiliyor. Sadece kim kalıyor biliyor musunuz? Ebu Ducane radiyallahu an. Ben onu alırım diyor. Ey Allah'ın insanı. Ben onu alırım. Diyor. Alıyor ve o kılıçla müşriklerin baş kısımlarını baş tarafını ön taraflarını yarıyor böyle bu sahabe öyle yani cesaretli bir sahabeymiş ki aleyhissalatü vesselam bu kılıcı ona veriyor Ebni İshak'ın rivayetinde Ebu Ducane diyor harp esnasında böyle büyüklenirdi Yani böyle eee büyüklük taslar çalım satardı demek. Ve kırmızı bir sarığı veya örtüsü varmış. Onu başına dolarmış böyle. Bu sarı, bu sargıyı başına doladığı zaman bilinirmiş ki Abu Dujana ölümüne savaşacak yani. Ölümüne savaşacak. Böyle bir sahabi. O günde, Uhud günü de, bu kırmızı başlığı sarı başına doluyor. Sahih rivayetlerde, hatırladığım kadarıyla, büyüklenme kibirlenmek, çalım satmak asla caiz değildir. Kibir caiz değildir. Sadece savaş alanı müstesnadır. Sadece müşriklere, kafirlere korku salmak için savaş alanı müstesnadır. Ondan dolayı bu Ebu Dicane böyle yapıyor. Ebn-i evet. Hişam'ın rivayetinde de öyle diyor. Diyor ki Ebn-i Hişam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu yürüyüş yani böbürlenerek büyüklenerek yürüyüşü Allah gazap eder, kızar. Ancak savaş ...alanı müstesnadır diyor. Evet. Ebu Düzane'ye geri döneceğiz inşallah. Müşriklerin ordusuna gelince... ...onların komutanı ise... ...Ebu Sufyan Ebn Harp. Bu adam onların komutanı. Ve tam... ...ordunun merkezinde kendisine bir yer tutuyor. Saflarını o da... ...güzel bir şekilde tanzim ediyor... Sağ tarafa Halid bin Velidi veriyor. Sol tarafa İkrime bin Ebi Cehil'i veriyor. Yü, yayalı olan kimse, yaya olan kimselere Süfyan bin Ümeyye'yi veriyor. Ve okçuların başına da Abdullah bin Ebi Rabiya'yı görevlendiriyor. Evet. Sancağa ise, sancağa ise Abdüddâr oğullarına veriyor. Evet. Bunlar çok eskiden beri, cahiliyeden beri müşriklerin sancaktarlığını yapan bir kabile. Ebu Sufyan onlara Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nda müşriklerin başına gelen musibeti, acıyı hatırlatıyor. Sonra müşrikler müşriklerin sancaktarı olan El-Haris İbni Nadır'ın esir alındığını ki onu aleyhissalatü vesselam sonra yolda ne yapıyor? Öldürüyor, imha ediyor. Medine'ye götürülürken. Bu sancaktarın esir alındığını ve müşriklerin çektiği acıları hatırlatıyor. Ve Onları bu hususta kışkırtıyor adeta. Özellikle e, bu Beni Abdüdar yani Abdüdar oğullarını savaşa kışkırtıyor. Onlara diyor ki ey e, Abdüdar oğulları siz diyor sancağı görevli kılındınız. Bizim diyor başımıza gelen musibeti biliyorsunuz. Yani Bedir'de karşılaştığımız musibeti biliyorsunuz. İnsanlar diyor sancaktar tarafından, sancağı taşıyan kimse tarafından gelirler. Yani e, savaşa galip olmak için önce sancağın bayrağın ne olması gerekir? İndirilmesi gerekir. Eğer diyor sancak düşerse giderse insanlar da gider. Yani helak olunurlar. Siz bunu hakıyla yaparsanız ne ala. Yapamazsanız biz diyor sancaktarlığı çok iyi yaparız ha diyor. Biz onu yerine getiririz diyor Ebu Sufyan. Bu şekilde bu Sufyan'ın telkinleri, kışkırtmaları e, nihayetinde yerini buluyor. Onlar da eee Abduddar da bunun neticesinde diyorlar ki sen de yarın bizim ne yapacağımızı ne yapacağımızı gör bakalım diyorlar. Yani savaş edeceklerini söylemiş oluyorlar. Sonra Ebu Süfyan ensarlı sahaberle pazarlığa girişiyor. Savaş başlamamış daha. Diyor ki onlara, ey ensarlılar, beni bizimle amcamızın oğlunun arasını açın. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek. Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle savaşmaya da ihtiyacımız yok. Yani onu bize teslim edin demek istiyor adeta. bizim onun arasını açın. Ki biz sizden uzaklaşalım diyor. diyor Ebu Sufyan. Ensarlılara sesleniyor. Ama ensarlı mümünler dağ gibi ona cevaplar veriyorlar. dal gibi böyle imanlarıyla ve ona hoşlanmadığı şeyleri di, işittiriyorlar kabul etmiyorlar yani. Onların onların içinde biri var Ebu Amr diye bu ensarlı birisi yalnız müşriklerin tarafına geçmiş. Evet. Cahiliyede Evs kabilesinin lideri olarak bilinen bir adam. Evet. Özellikle bu adam müşrikler tarafından ensarlılara karşı diyor ki onları üzerinde bulundukları yoldan Aleyhisselatü Vesselam'ın taraftarlığından uzaklaştırmak, müşriklere meylettirmek için onlara karşı bir takım şeyler e, söyleyince ensarlılar onlara diyor ki sahabeler Allah ey fâsık diyorlar Allah seni senin gözüne hayatına, yaşamına rahatlık vermesin diyor. Bu şekilde bu fasa da cevabını vermiş oluyor. Evet. Bunu İbni İshak Hasan bir senetle şöyle rivayet ediyor. Ebu Amr Mekke'ye doğru yani bu Uhud'dan önce Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklaşarak Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Yanında söylendiğine göre 50 kişilik bir e, genç grubu var. Yahut 15 kişi bazı insanların ifade ettiğine göre diyor. Bunlar bu adam Ebu Amr Kureyş'i ah diyor. Eğer diyor yani kavmimle karşılaşırsam hiç kimse bana karşı çıkmayacaktır diyor. Yani e, Ensarlıları ikna edebileceğini iddia etmiş oluyor. Kureyş'e böyle bir vaatte bulunuyor. Ve savaş alanında karşılaşıldığı zaman müşriklerle müminler insanlar birbirleriyle karşılaştığı zaman ilk defa onların karşısından çıkan Habeşiler içerisinde o Mekke'den gelen bir grup biliyorsunuz. Ebu Sufyan'ın kiraladığı kimseler Ebu Amr ve Mekke ehlinden iki tane köle onlarla yani Müslümanlarla karşı karşıya geliyor. Ve bu adam Ebu Amr ey evs topluluğu diye Müslümanlar tarafındaki evslilere yani e, sahabelere nida ediyor. Ben diye Ebu Amr'ım. diye kendisini ta tanıtınca evsliler, yani karşıdan Müslümanlar da Allah seni rahat yaşatmasın, gözüne aydınlık vermesin ey fasık diye cevap veriyorlar. O zaman cahiliyede bu adam Rah Errahip diye isimlendirilmiş, Aleyhisselatü Vesselam da ona fasık ismini veriyor. Bu adam umduğunu bulamayınca, sahabeler ona gerekli karşılığı verince adam Diyor ki, kavmim benden sonra diyor, yani evsliler benden sonra bir şerre müptela olmuştur. Bir kötülüğe müptela olmuştur diyor ve onlarla şiddetli bir şekilde müşriklerin yanında olarak kavmine karşı savaşıyor. Hem de onlara taş atıyor. Çok şedid bir şekilde savaşıyor. Evet. Kureyşli kadınlardan bahsetmiştik. Yaklaşık 15 tane kadın, müşrik kadın, müşrik ordusuyla birlikte geliyordu. Bunların başında da Hint İbni Utbe var. ve bu Sufya'nın karısı, Utbe bin Şeybe'nin de kızı oluyor. Bu. Bu kadın savaşta safların arasında dolaşmaya başlıyor. Defler çalıyor. Onları teşvik etmek için Özellikle böyle cesaret sahibi kimselerin öfkesini, kinini artırıp Müslümanlara karşı kışkırtmak için safların arasında dolaşıyor. Saldırı anı, iki grubun birbirine saldırı anı yaklaştığı zaman, birbirine yaklaş, iyice yakınlaştıklarında kıvılcımı, savaş ateşini kardeşlerim, müşriklerin sancaktarı, Talha'nın evi Talha. Talha bin Ebu Talha. Ee, bu adam sancakta bu ateşi, kıvılcımı tutuşturuyor. Kureyş'in içerisinde en cesaretli adamlardan birisi bu. O zaman ordunun yahutta birliğin koçu diye isimlendirilmiş. Müslümanlar böyle söylüyorlar bu adama. Devesinin üzerine çıkıyor. Ve düelle, düelle'ye davet ediyor. Yani böyle musabakaya davet ediyor. Kim benimle musabaka <gülüyor> eder, eder diye. İnsanlar geri çekiliyorlar. Yani çünkü adam güç kuvvet sahibi bir insan. Müşriklerden. Tabi insanlar geri çekiliyor ama Zübeyir bin Avvam radıyallahu an öyle bir harekete geçiyor ki sanki böyle aslanın sıçraması gibi sıçrıyor. Hemen onun devesinin önüne bu adamın, Talha bin Ebi Talha'nın devesinin önüne geliyor. Onu deveden aşağıya indiriyor. Bir sıçrayışta. Işte. Adam yere düşünce adamın kafasını hemen orada alıyor. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla. Subhanallah. Orada işini bitiriyor. Müslümanlara tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber. Bu ilk hareketlenme oluyor işte. Müslümanları sevindiriyor. Ve savaş meydanının diğer noktalarında da savaş hareketlenmeye başlıyor. Evet. Sonra sancağı kardeşlerim, müşriklerin sancağını Ebu Şeybe Talha el-Abderi'nin kardeşi Ebu Şeybe alıyor. Bu sefer buna da Hamza radıyallahu an hemen hücum ediyor. Onun boynuna vuruyor. Ellerini bileklerinden itibaren kesiyor. Sonra da adam sancağı bırakıyor ve o da orada öldürülüyor. Ölüyor. Sonra sancağa bak iki etti. Üçüncüsü Ebu Sa'd ibn Ebi Talha alıyor. Ona da Sa'd ibn Ebi Vakkas geriden bir ok atıyor işini bitiriyor. Veya o da eee Ebû Sa'd onunla eee mübareze yapıyor. Yani dövünle yapıyor, duelle de onun işini bitiriyor da denilmiş rivayetlere göre. Sonra e, gençlerin kahramanı olan yiğidi olan Ali nihayetinde Ali radıyallahu anh, bu sancaktarı da öldürüyor. Ebû Sa'd Sonra müşriklerin sancağını tekrar Musafi İbni Talha, İbni Ebi Talha alıyor. Ona da Asım İbni Sabit bir ok atıyor, o da öldürülüyor. Sonra tekrar sancağı Kilab İbni Talha, az öncekinin kardeşi Kilab İbni Talha alıyor. Zübeyir ona da böyle bir hucumda bulunuyor. Aslan'ın hucumu gibi onu da aynı şekilde öldürüyor. Sonra yine sancağı kardeşleri Cellas İbni Talha alıyor. Ona da Talha bin Ubeydullah sanki Şahin'in diyor uçması gibi onun üzerine bir uçtu onu yaraladı ve işini bitirdi diyor. Hayata veda etti. Bunların tamamı diyor bu sancaktarlar altı kişi. Hepsinin işini de bitiriyorlar. Hepsi de Abdüdar oğullarından bu Ebu Sufya'nın özellikle teşvik ettiği kimseler peş peşe bunlar bu şekilde ölümün yudumlarını yudumluyorlar peş peşe sonra yere düşmüş olan yere böyle atılmış bırakılmış olan sancağı Ertaedni Erta Şüreyhil adındaki birisi var o alıyor ona da yine Ali radıyallahu anh bir hamleyle onu öldürüyor. Veyahut da bazı rivayetlerde geldiği üzere Hamza radıyallahu anh öldürdüğü de söylenmiş. Sonra Şüreyh alıyor. Ondan sonra Ebu zeyt alıyor. Sonra Şüreyhil'in oğlu aldı deniliyor. Bunların hepsini de geriye kalan bu üç kişiyi de cüce bir adam varmış. Gazman denilen bu münafıklardan ama asabiyet için savaşan bir adam, Müslümanların tarafından, bunun öldürdüğü söyleniyor. Toplam 10 kişi öldürülüyor. 10 kişi kadar Abdüdar onlarından öldürülüyor. Evet. En son kardeşlerim, hiç kimse kalmayınca Habeşli, eee denilen bir birisi bir köle öne çıkıyor ve sancağı alıyor. Öncekilerden daha yiğit olduğunu, daha cesaretli olduğunu gösteriyor. Evet. Onu da onu da aynı şekilde e, Müslümanlar öldürüyorlar. Hatta elini elini kesiyorlar ilk önce. Adamın eli kesilince şöyle göğsüyle Göğsüyle ondan sonra e, boynuyla müşriklerin sancağını ayakta tutmaya çalışıyor. Subhanallah. O haldeyken, o vaziyetteyken. Sonra öldürülüyor. Bunun da işi bitiyor. Savaşın geriye kalan kısımlarında acılı bir şekilde e, vuruşmalar e, devam ediyor ve iman ruhu müslümanların kahraman müslümanların saflarına iyice imanın ruhu gücü hakim olmaya başlıyor müşrikler mecburen karargahlarına doğru çekilmeye başlıyorlar o zaman müminlerin bir parolası var Ebu Davud'da sahih olarak gelen bir parola bu Ebn-i Hişan da rivayet ediyor Emit emid öldürün öldürün öldürün diye bu parolayı sürekli söylüyor Evet. Bu parolayla kardeşlerim müşrikleri belini kırıyorlar. Saldırılarını, hücumlarını kırıyorlar. Allah Azze ve Celle onlara muvaffakiyet veriyor. Ebu Ducane tekrar Ebu Ducane'ye dönüyoruz. Safların arasına o ki söylediğim kırmızı ör, şeysiyle, örtüsüyle, sargısıyla safların arasına giriyor. Önce tabi aleyhissalatü vesselam'dan kılıcı almıştı. Rivayetlere göre Ali radıyallahu Ömer, Zübeyir bu kılıcı almak istiyorlar ama alamıyorlar. Aleyhissalatü vesselam özellikle Ebu Dücane'ye veriyor. Bu adam daha sonra e, Ebu Bökür döneminde Museylemetul Kedzeb'in ordusuna karşı verilen savaşta şehit edilen birisi. Ebu Ducane. Radiyallahu anhu. Bu arda. Ebu Ducane yani böyle ölümü azular bir şekilde atılgan bir vaziyette bugün savaşıyor. Yani hangi müşrikle karşılaştıysa Onu mutlaka öldürüyor. Elini salladığında, elini böyle kılıç kılıçla salladığında, her sallayışta mutlaka müşrikleri bir tehdit etmiş oluyor. Önüne geçen kim varsa hepsini deviriyor yani. Sonra bir ara ön tarafa çıkıyor Ebu Düzani. Ön tarafa çıkıyor ama önünde kimse yok. Aşırı bir cesaretinden, gücünden, kuvvetinden dolayı kimse önünde duramıyor. Hiç kimse ona hesaba katamıyor. Sonra müşriklerden bir adamı görüyor. Bu adam Müslümanlardan öldürülen, ölülerin, öldürülen ama yaralı halde olan, yaralı halde olan kimseleri iyice öldüren, yani yaralı bırakmayıp öldüren bir adam. Hiç kimse de onun elinden kurtulamıyor. Böyle bir adamı görüyor. E bu Ducane. Onun önüne doğru, onun tarafına doğru böyle atılgan bir adımlarla hareket ediyor. İbn İshak şöyle rivayet ediyor. Müşriklerin içerisinde bir adam vardı. Müslümanlara ait hiçbir yaralıyı bırakmıyor. Hepsini öldürüyordu diyor. <gülüyor> Sahabelerden birbirlerine yaklaşıp Allah'a dua ediyorlar. Yani kast ettikleri Ebu Ducane ile bu adam, Müslümanların, yaranların öldüren adam karşılasın diye. Nihat karşılaşıyorlar. Vuruşuyorlar. Ebu Ducane ile bu adam vuruşuyor. Birinci vuruşmadan sonra bir şey yok. İkinci vuruşmada müşrik Ebu Ducane'ye vuruyor. Ebu Ducane kalkanıyla Adamın kılıcını e, savuruyor. Ondan sonra hemen saldırıyor ve Ebu Ducani adamın işini bitiriyor. Subhanallah. Bunu Kabe İbni Malik radıyallahu an biraz daha geniş bir şekilde şöyle anlatıyor. Ben diyor Müslümanların arasında Uhud'a çıkmıştım müşriklerden müsle yapan yani müslümanların yaralılarını öldüren bir kimseyi görmüştüm diyor müşriklerden bu adam e, Müslümanlara geçiyor ve onların e, silah ve tecizzatını kılıçlarını topluyordu diyor ve diyordu ki toplayın toplayın yani o şeyleri Müslümanlara ait olan eşyaları, kılıçları toplayın diyordu diyor Birden diyor Müslümanlardan bir adam ona bakmaya başladı. Elinde de diyor silahı, teçhizatı yani kılıcı hazırdı diyor. Onun diyor arkasına gelene kadar ilerledi. Şey diyor ben diyor onun arkasına geçtim. Sonra e, Müslüman o kimseyle, kafir o kimseyi böyle gözetlemeye devam ettim diyor. Kafire baktım diyor. Bu Müslümanları, yaralıları öldüren adam kastediliyor burada. Onu anlatıyorum. Kafire baktım, o Müslümandan yani heybet olarak, görünüş olarak daha böyle üstün gözüküyordu diyor. Nihayet onlara bakmaya devam ettim. Onlar bir araya geldiler, karşılaştılar. Müslüman kafire o kafire, boynundaki ipe bir vurdu diyor, bir vuruşla, kılıcıyla, onun diyor, kalçasına kadar diyor, kılıç girdi. Ulaştı ve ikiye ayrıldı adam diyor, subhanallah. Sonra Müslüman, o kimse geldi diyor, Kabe'de Malik, yüzünü açtı diyor, ben Ebu Ducaneyim dedi diyor. Yüzü kapalıymış. Ey Kâb nasıl görüyorsun? Ben Ebu Ducane'ymiş dedi. dedi diyor. Allah Azze ve ne kahramanları, ne yiğitleri var. allah Teala öyle insanları çoğalsın. Ebu Ducane böyle. Önüne geçeni hasat ediyor kardeşler. <gülüyor> Hamza radıyallahu anh'a gelince Sadıyallahu anh'a gelince o da aynı şekilde böyle saldırgan bir aslanın saldırması gibi Uhud Savaşı'nda çarpışıyor. Müşriklerin ordusunun böyle orta kısmına doğru ilerliyor. Önüne geçen herkesi biçiyor o da. Müşriklerin başı, başları onun önünde böyle uçuşuyorlar adeta. Kılıcının önünde. İlk vuruştuğu kimse de müşriklerin az önce söylediğimiz sancaktarından birisi. O zaten onu öldürünce hemen müşriklerin ordusunun içerisine dalıyor. Savaş kız, kızışınca e, onların ileri gelenlerini, müşriklerin ileri gelenlerini e, işini bitiriyor. Onun önünde kimse duramıyor. Ancak mecburen karşısında çıkmış bir kimse varsa öyle savaşıyorlar. Yoksa önüne kimse çıkmayan cesaret edemiyor. Buhari'de rivayet edilen bir hadiste vahşi anlatıyor bu olayı da. Vahşi radıyallahu anh, Hamza radıyallahu anh'ı şehit eden. Hamza diyor Tuaymetübni Adiyyi Bedir'de öldürmüştü diyor. Benim de diyor sahibim Cübeyir bin Mut'im Cübeyr bin Mut'im de e, Vahşi'nin efendisi. Ve öldürülen Tuayme ibn Adi ise bu Cübeyr bin Mut'im'in amcası. Bedil de öldürilmiş. Cübeyr bin Mut'im diyor ki bu kölesine eğer amcama karşılık Hamza'yı öldürürsen hürsün diyor. Vahşi diyor ki insanlar çıktıkları zaman Aynayın senesi. Yani o oh, savaşını kastediyor. Aynen geçi değil. O zaman insanlar Uhud için çıktıkları zaman savaş için safları aldılar. Saflara dizildiler. Ve Siba adında bir adam çıktı diyor. Kim benimle dövüşür dedi diyor. Ona da Hamza bin Abdülmuttalip çıktı diyor. Hamza ona diyor ki Ey diyor kadınların sünnetçisi olan Siba! Sen Allah'a ve Resulüne karşı haddi aşıyorsun? Allah'a ve Resulüne karşı düşmanlık mı ediyorsun? Diyor. Bu şekilde sesleniyor Hamza ona. Sonra ona üzerine öyle bir saldırıyor ki adam sanki yok oluyor yani ortada. Öldürülüyor ama yok oluyor gibi bir şey oluyor. Yani demek ki o kadar şiddetle üzerine saldırıyor ki adam diyor ki emsi zeheb yani dün dün hiç yokmuş gibi oluyordu. Adam yerinde olmuyor yani Süphan'ın Sonra diyor vahşi anlatmaya devam ediyor. Bu adamı Hamza radıyallahu anh öldürünce vahşi diyor ki ben gözetlemeye devam ettim Hamza'yı. Bir kayanın arkasına saklandım diyor. Hamza'ya iyice yaklaştım diyor. Sonra harbemi diyor ona salladım ve onun diyor, Sübhanallah kasığımdan içeri girdi ve arka taraftan çıktı diyor. Arka kalça taraftan çıktı diyor. Radıyallahu anh. Orada şehit ediliyor. Bu kısma ileriki derslerde tekrar geleceğiz. Sonra vahşi e, tabi bir rivayette anlatıldığına göre başka hiçbir şey yapmıyor. Gidiyor ben diyor hür olabilmek için, kölelikten kurtulabilmek için yapacağımı yaptım diyor. Gidiyor oturuyor. Çekiliyor kenara. Sonra ta ki biliyorsunuz Mekke'nin fethi gelinceye kadar Müslüman olmuyor. O zaman Müslüman oluyor. Hatta bir grupla beraber Medine'ye geliyorlar aleyhissalatü vesselam onu tanıyınca diyor ki bana benden yüzünü saklayabilir misin? diyor aleyhissalatü vesselam. O da ondan uzak kalıyor. En son yani Müslüman oluyor ama aleyhissalatü vesselamın gözüne gözükmüyor. Oralara inşallah geleceğiz. O da aynı şekilde Ebu Bekir döneminde müseyyemetül kezzab, kezzab yalancı peygambere karşı verilen savaşta diyor ki şimdi diyor ben diyor şimdi diyor Hamza'a öldürmeme karşılık bu adamı öldürürsen rahatlarım diyor yani. Ve gerçekten de Müseylemetül Kezzabe, Hamza'ya vurduğu harbeyle, şeyle, mızrakla vuruyor. Şöyle göğsünden sap diyor. Onu da orada işini bitiriyor. Ondan sonra rahat ediyor yani. Hatta bir hadiste hatırladığım kadarıyla saygı olması lazım. Ölen de öldürülen de e, cennettedir dediği bir hadis var aleyhissalatü vesselam. Onunla kast edilen Hamza öldürülen öldüren de vahşi. Evet. Buna rağmen Hamza İbn-i Abdülmuttalib ölmesine rağmen, radıyallahu anh şehit edilmesine rağmen e, mü mü mü müminler aleyhissalatü vesselam'ın ordusu ...zafere doğru koşuyor. Yani... ...geri durmuyorlar. Savaşa hakim olmaya çalışıyorlar. Her yönüyle. Ve... ...savaş alanını adeta... ...ellerinin içerisine alıyorlar. O gün... ...savaşanlar içerisinde işte... ...müminlerin en değerli... ...en yiğit insanlarından... ...Ebu Bakir, Ali... ...Zubeyr, Musab... ...Talha Abdullah... Ibni Cahis, Saad bin Muaz, Saad bin Ibadet, Sad bin Rabia, Enes bin Nadir ve emsali benzeri birçok değerli insan var. Radiyallahu anhum. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Ducane, Bir ara kardeşlerim müşrik ordusunun içerisinde öyle bir ilerliyor ki Hint bin Utbe'nin yanına kadar geliyor. Kılıcını çam çekip vuracak bakıyor ki kadın. Ve <gülüyor> kılıcını kadına vurmaktan koruyor. Yani Hint bin Utbe'nin yanına kadar geliyor. Evet. Yine bu savaşın e, kahramanlarından çok cesaretlilerinden biri de bildiğiniz Hanzala Hanzala radıyallahu anh. Hanzala Tübni Ebi Amur o da yeni evlenmiş. Daha eşinin kucağındayken düğün yeni olmuş eşinin yanında. İleride inşallah geldiği zaman biraz daha detaylı anlatabilirsek anlatırız. Eşinin kucağındayken savaş çağrılarını, seslerini işitince aniden savaşa çıkıp gidiyor. Savaşın içerisine dalıyor. Safların ortasına öyle bir dalıyor ki gençliğin verdiği böyle dinamikle, kırçınlıkla, kuvvetle ta ki Ebu Sufya'nın önüne geliyor. Müşriklerin ordusunun komutanın önüne kadar geliyor. Orada onun işini bitirecekken Şeddad ibn Evis. Onu görüyor ve orada şehit ediyor. Eğer şehit olmasa orada Ebu Sufyan'ın işini bitirecek. Hanzan. Evet. Bu arada kardeşlerim o okçular tarafı sürekli e, müşriklerin sumari birliğini püskürtüyor. Bizim bildiğimiz bir defa sanki o süvariler Halid bin Velid komutasında bir defa hücum ediyor. Hayır, üç defa hücum ediyorlar. Üçünde de o okçular öyle bir ok yağmuru yağdırıyorlar ki geçemiyorlar süvariler. Çünkü oraya geçseler, aynayın geçidini bir geçseler Müslümanları arkasından saracaklar. 3 sefer hücum ediyorlar. Üçünde de başansızlıklar sonuçlanıyor. Çünkü okçular halen daha yerinde. Yerinde ne yapmadan inmediler aşağıya. Allah'ın rejelle orada onlara yardım ediyor müminlere yardımını indiriyor. Bu arada müminler savaşa, savaş meydanına hakim olmaya başlayınca yavaş yavaş az önce söylediğim gibi müşrikler karargaha doğru kadınlar daha doğru kaçmaya başlıyorlar. Abdullah bin Zübeyir diyor ki e, o babasından rivayetle Zübeyir'dendir rivayetle ben diyor Hint bin Utbe'nin bacaklarını ayağını gördüm diyor e, böyle sıvamıştı daha doğru kaçıyordu diyor arkadaşlarıyla birlikte diyor o zaman e, ayaklarındaki halhallar o kadınlardaki süs biliyorsunuz onlar onları gördüm diyor o kadar etekleri tutuşuyor Kaçıyorlar yani. Müşriklerin bu kaçışının arkasından müminler onları kovalıyorlar. Onların peşlerinden gidiyorlar. Ee, yani hezimet müşriklerin yenilgisi o an gerçekleşmiş durumda. O an gerçekleştirmiş durumda. Ve ganimetler hasat edilmeye, alınmaya başlanıyor artık. Bu arada tabii kovalamaca da devam ediyor. Bu arada müminlerin sancaktarı Musab ibn-i Ümeyr radıyallahu anh şehit ediliyor. Son ana kadar sancağı sabit bir şekilde sebat bir sebatkar bir şekilde taşımaya devam ediyor. Ondan sonra da sanca Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh gençlerin kahramanı yiğidi o alıyor. Evet. Kardeşlerim işte bu anı Allah Azze ve Celle şöyle anlatıyor. Yardım anını. Bundan sonra artık iş tersine dönecek. O gelecek derslerde inşallah. İnşallah. Yani bu, bu anda, bu ana kadar müşriklere isabet eden bu dehşetli an ve İslam düşmanlarının saflarını böyle sarsan, onların hücumlarını kıran, onları çokça öldüren, bu kahramanları şad eden ayet-i kerime şöyle geliyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle Ali İmran, Suresi, Ali İmran Suresi bu Uhud Savaşı'nı çokça zikrediyor ve anlatıyor. İnşallah geleceğiz oralara. Senulki fi kulubil lezine keferu keferu rru'be bima eşreku billah ma lem yunezzil bihi sultana Allah'ın diyor, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a şirk koşmalarından dolayı, müşrikler kast Allah'a şirk koşmalarından dolayı Kafirlerin kalplerine bir korku salacağız diyor. Ve korku salınıyor. Ve onların yeri ateştir. Ve bi mazze ve zalimlerin barına, koruna baracakları yer ne kadar kötü. Ve va'de. Allah size olan vaadini doğruladı. Yani size yardım edecek diye, diye Allah azze ve celle vaat etti diyor. Ve vaadini da yerine getirio. اِذِ تَحُسُونَهُمْ بِاِذْنِهِ Onun izniyle siz öldürüyordunuz diyor. Allah Azze ve Celle yardım vaad etmişti, yardımını gönderiyor. Allah'ın izniyle siz o zaman Uhud'dan müşrikleri ne yapıyordunuz, öldürüyordunuz. Yani şu hale bakın, yani tamamen galibiyet müminlerden yana şu anda. Ama savaşın seyri öyle bir değişiyor ki Allah Azze ve Celle anlatacak onu gelecek derslerde. Tam bir ibretlik, tam bir ders olsun diye yapılan yanlışlıklardan dolayı savaşın seyri değişiyor. Buna rağmen, buna rağmen kardeşlerim inşallah ileride gelecek Uhud savaşı bir hezimet değildir. Aslında bir galibiyettir. Birçok alınacak derslerle birlikte. Ama buraya kadar Allah Azze ve Celle açıkça yardım ediyor. Yani. çünkü o dostlarına her zaman yardım edeceğini rahat etmiş Allah Azze ve Celle bizden de yardımını çekmesin, bizlere bağışlasın ve <gülüyor> o savaşta Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve ilahi savaşlarda şehit düşen başta sahabelerden razı olsun onlara hoşnut etsin onlardan sonra bugünümüze kadar İslam için Allah'ın kelimesi yüce olsun diye Ölen, öldürülen tüm mümin kardeşlerimize rahmet eylesin. Onlara şehit muamelesi yapsın. Bizleri de onlara ilhak eylesin. Hadi vallahi ve bihamdik eşhedü en